بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله لقد جاءت اصول ربنا الله على sallu ala qurratu muhammed sallu ala nurul muhammed Evet bir 50 gündür yokum aranızda İstanbul'da çalışıyoruz. Eee gelmez gelmezdi aşkın hocam sohbeti bize. Beraberraz <gülüyor> olsun. Eee inşallah biz de üç aylar yaklaşıyor. Eee 20'sinde Alaaddin'e sabahın 20'sinde Recep Ayının şeyine gireceğiz. Onunla ilgili dolayısıyla 3 aylar biliyorsunuz maneviyatı yüksek ayda. Yüksek aylar olması hasebiyle bu ayda amel yönünden işte namaz olsun, oruç olsun. Özellikle namaz ve oruçun yanında tövbe meselesini de işlemek istiyorum. Çünkü hepimizin günahları var, eksikler var, kusurları var. Bunlarla ilgili ne yapılabilir, ne yapılmaz onunla ilgili böyle bir ders yapacağız açıkçası ben e, niyetim iki kitaptan ders yapmak ama e, konunun çok uzayacağından endişe ediyorum o yüzden kısa da geçebilirim e, ikisi birbirine bağlı e, o da güzel olur ama muhtemelen oraya geçemeyeceğim bir zaman kısa açtır sonra ona da geçebilirim Bilginiz olsun şimdiden e, şey yapalım ikazımızı yapalım. Evet, Bakara Suresi 222. ayet arkadaşlar. İnnallâhe yuhibbül tevvvabin. Yani Allah-u Teala tevbe edenleri sever. sever. Allah-u Teala tevbe edenleri sever. İsmail Akosu Hazretleri bu e, ayetin şerhiyle ilgili. Bakalım neler söylüyor onu inceleyeceğiz. Malum ola ki, tevab odur ki. Malum ola ki. Yani şunu bil ki, şunu bil ki. tevab odur ki. tevab tevbe eden. Kişi, yalnız buradaki aslında tövbe eden kişi Taib diye anılır. Fakat burada tevap dediği için çok tövbe eder. Yani mesela bir adama mesela eğer dersen ki bu adam kuvvetli, yani <gülüyor> kuvveti hafif olamaz <gülüyor> Ya da orta seviye ama çok çok kuvvetli dersen ne olur? Yani orta seviyenin de üzerinde bir seviye <gülüyor> kastetmiş olursun. Burada da mesela Kur'an-ı Kerim'de özellikle Tevvâ kelimesini kullanır. Yani tevbe değil de, tevbe değil, çok çok tevbe kişi kastediyor Allahu Teala. Çünkü Arapçada mübalağa sigası dediğimiz bir siga. Yani kelime kalıbıdır bu. Mübalağa sigası. Ee, Türkçe'de de bu edebiyatta geçer aslında. Ee, abartma sanatı dediğimiz böyle. İşte mesela adam iyidir, çok çok iyidir. Ne yapıyorsun? Abartıyorsun. Doğru mu? Tabi Allahu Teala'nın e, kitabında abartma diye bir şey olmaz. Burada sadece Allah-u Teala hangi kullarını sevdiğini ifade ediyor. O da neymiş? Çok. çok tövbe eden kullar. Şimdi niye çok tövbe eden şimdi hocam adamın işlediği günah bir tane iki tane ona tövbe etsin yetmez mi? Bakacağız şimdi yetiyor mu yetmiyor mu? Ona göre bakacağız. Tevap odur ki tövbesi Cemil Zunup'tan ola. Demek ki tövbe neyden olacakmış? Cemil Zunup. Yani tüm günahlardan olacak. Şimdi şöyle Buluçağına erdiğinden şu ana kadar şöyle bir düşündüğün zaman Allah'a inandığın halde, peygambere inandığın halde, Kur'an'a inandığın halde ona karşı geldiğin anları şöyle bir süzgeçten geçir. Yani ne kadar isyanın varsa hepsini ortaya bir koy. Emin ol bir tövbe onlara etmez. Dolayısıyla çok çok tövbe etmen gerek. O yüzden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bakın peygamber olmasına rağmen geçmiş ve gelecek bütün günahları varlanmış olmasına rağmen ben günde bir rivayeti 70 kere, bir rivayete de 100 kere ne diyor? İstifar ederim, tövbe ederim diyor. Ha allah Resulü'nün, Peygamber Efendimiz'in tövbesi elbette ki günahtan dolayı değil. Çünkü günah işlemiyordu zaten. Yani Peygamber olmasa hasebiyle allah Teala zaten onu günahlardan koruyordu. Onu muhafazası altına almış. Ama ne yapıyor? Yine de tövbe ediyor. Bu ne için? Hem ümmetine örnek olsun diye, hem de insan olmasa hasebiyle insanların da birçok günaha düşebileceğini, bu yüzden günde bir değil, 70 de 100 kere de yapsan, yine tövbenin yeterli gelmeyeceğini ifade etmek için. Kaldı ki biz peygamberde değiliz, peygamberden çok çok aşağı derecedeyiz. Buna rağmen bize 100 değil, belki 500 kere ne yapmak lazım? Günde tövbe etmemiz lazım. Evet, Demek ki tövbesi neyden olacak? Cemi yüzünü, yani tüm günahlardan tövbe etmiş etmiş olması gerekiyor. Nitekim Sihai Mubalaga'nın müfadı budur. Yani, Ayetin içerisinde geçen diyor, mübalağa sigası, yani abartma sigadı bunu gerektirir diyor. Yani o kelimenin kalıbı, o kelimenin kalanı dedi mi? Tövbe eden var, çok çok tevbe eden var. Ama Allah hangisini seviyor? Çok çok, çok, çok tevbe edeni seviyor. İnna muhakkak ya Allah yuhibbut tevvâbi. Yuhibbu", yani yuhibbut taib demiyor bak. Taib, yani az tövbe eden. Normal tövbe eden. Ama tevvâb, çok çok tövbe eden. Anlaşıldı mı? Evet, her nerede tayip gelirse dahi murat budur. Her nerede, her nerede tayip gelirse. Yani her nerede bir günah işlersen, o anda tevbe etmen gerekirse, anında tövbe etmen gerekiyor diyor. İşte Allah böyle adamları seviyor diyor. Bir hata işledim, anam ben hata yaptım ya. Allah'ım sen beni affet. Ertelemeyin. Yani o anda bir günah işlediyseniz, hemen ne yapın? Akabinde tevbe edin ki o tevbe o günahı sessin. Temizlesin yani anında. Hani Allah Resulü diyor ya, erteleyenler helak ol Adam mesela namaz kılacak ya da oruç tutacak ya da Allah yolunda gidecek. İşte gel falan diyorsun. Ya henüz şartlar uygun değil bilmem ne. Hani şeyin dediği gibi sanki evlenme teklifi. Henüz hazır değilim diyor adam. Ya, evlenme teklifi değil ki bu. Yani dolayısıyla Allah sana bir şey emreder. Sen de kulsan eğer ona inanıyorsan yaparsın. Olay bu kadar basit. Allah'la kul arasındaki bağ budur. Allah raptır ibadet edilendir. Sen de kulsun ibadet edensindir. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ben insanları ve cinleri ancak ve ancak hiçbir şey için değil, sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani dolayısıyla bizim yaratılış gayemiz Allah'a ibadet etmek. Ve ibadetin temellerinden birisi de bu tövbe ahlakını geliştirebilmektir. Yani bir hata yapıyorsan hatayı hoş görmeyeceksin ya da onu küçümsemeyeceksin. Küçümsediğin anda o daha sonra bir birikir, birikir onun altında kalırsın. Yani kendi enkazının altında kalırsın. Kendi enkazının yapmış olduğu günahlar, yapmış olduğu günahlar seni içten içe çürütür çürütür ondan sonra o enkazın altında kalırsın. Yani şu vücut binası komple iç taraftan manevi olarak çöker, kalbi çöken adamın da zaten bedeni bitmiştir. O yüzden bakın dışarıda piyasada mesela kalbi tatmin olmadığı için yani... Kalbi Allah'a bağlamadığı için, paraya bağladığı için, kıza bağladığı için, avrada bağladığı için onları kaybettiği anda dünyasını bitiriyor ve intihar etme şeyine giriyor. Çünkü adamın kalbinde onlar yerleşmiş. Onlar kopardığın anda kalbini sökmüş gibi oluyorsun. Adamın da kalbi söküldüğü için yaşamanın bir anlamı kalmıyor. Yani adamın hayattaki yaşamak için anlamlandırdığı şey para, kadın ya da bir yerde. Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Evet, zira mutlak kamile masruftur. Yani... Bir insan diyor, tövbe edeceği zaman mutlak Kamil'e masruftur. Bunu neye sarf edecek? Kamil şeylere sarf edecek. Yani olgun şeylere. Allahu Teala'nın sevdiği şeylere sarf edecek. Ve tövbe-i Kamil'e Cemil Zunup'tan olmaya mahmuldur. <gülüyor> yani gerçek manada olgun bir tövbe, Allah'ın istediği tövbe, tüm günahlardan tövbe etmeye bina edilmiştir. Tövbe edeceksen, yani bakın bazen şöyle pazarlık yapıyoruz Allah'a karşı haşa. Bir günah işliyorsun, o günahın gerçekten çok kötü olduğunu biliyorsun. Bir tane daha günah var, o günah biraz hafif ya. Çok ağır gelen günah daha sonra seni rahatsız etmeye başlıyor. İmanını rahatsız etmeye başlıyor. İmanını rahatsız ettiği için de artık belli bir noktada kendinden tiksinmeye başlıyorsun. O kendi tiksinme anında eğer tövbeyi yaptın, yaptın, yapmadın. O günah daha sonra senin kalbine işlemeye başlar. İşlediği anda seni içten içe ele geçirir. Ele geçirdiği anda da vücudunu geçirir vücudunu ele geçirdiği zamanda artık his ve hareketlerinde o günahtan etkilenmemeye başlar. Etkilenmediği için de artık o günah ne yaparsın? Küçük bir şey görürsün. Hani Efendimiz Aleyhisselam diyor ya, münafak ne yapar diyor? Tövbeyi, başının üzerinde sinek. sinekmiş gibi böyle yaptıraman, günah hareket sinek gibidir der. Ama mümin ne yapar diyor? O günaha bir dağ gibi, yani üzerine çökecek bir dağ gibi görür. O yüzden arkadaşlar, yani tövbe böyle basit bir şey değil. Yükümlülüğü çok ağır bir şey aslında. Ve tövbesini yapıp da tutan insanlar çok azdır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Selam zamanında hatırlayın bir kadın zina ediyor. Zina ettikten sonra cezasının göndürülmesini kendisi gelip söylüyor. Ya sular ben zina ettim. Beni temizle diyor. Ben temizlenmek istiyorum. Allah'ın huzuruna pis gitmek istemiyorum. Allah Resulü gerekli cezayı verdikten sonra Hazreti Ömer onun cenaze namazını Peygamber Efendimiz bizzat kıldırıyor. Bak Peygamber o bayanın cenaze namazını buluyor. Hazreti Ömer diyor ki: Yarasına bunun cenaze namazını mı buluyoruz ya da kalacağız. Allah Resulü diyor ki: Ey Ömer diyor bu kadının diyor yaptığı tövbe diyor. Bütün Medine halkına dağıtılsa hepsine yeter de artar da bil yeterdi ve artar. Artı şunu da ekliyor Allah Resulü hadisin sonunda diyor ki: Sen diyor canını bak canını verecek derecede tövbesine sadık kalan birisini gördün mü diyor? Allah Allah, Canımı veririm diyor ama tövbeni bozmam diyor. İşte tövbe böyle yapılması lazım. Yani bir şeye tövbe ediyorsan canın çıksa dahi o tövbeni bozmayacaksın. İyi de bunu kıymetli yapan ya da canını verecek derecede kıymetli olan şey ne olabilir? Tabii ki Allah'ın rızası. Allah'la karşılaşacaksın. Öldükten sonra Allah'la karşılaşacaksın. Allah seni hesaba çekecek. Seni çeker çekmez şimdi onun huzuruna böyle senden razı olacağı bir şekilde çıkmakla sana gazap edecek, seni cehenneme atacağı bir durumla çıkmak arasını bir düşünsene. Yani onunla böyle, onun gazabıyla karşılaşacağıma canımı veririm daha iyi, çünkü öbür tarafta zaten Allahu Teala tekrar diriltecek bizi, ne olacak? Seni en güzel şekilde güzel yerlere yerleştirecek. Ya buradaki ömrümüz ne ki zaten? Yarısı gitti, belki yarısı bile kalmadı ya. Yani. Evet, işte diyor arkadaşlar Cemil Zunup'tan olmaya bina edilmiştir. Onun için bazı ulema, bazı alimler bazı Zunup'tan tövbeye tövbe demedi diyor. Yani bir kısmından tövbe edip de bir kısmından tövbe etmeyen adamın tövbesine tövbe demediler. Ne dediler? Terk dediler. Yani o bazı günahlarına tövbe etmedi ne etti? Bazı günahlarını terk etti. Bak bunu bile ayırmış. Tövbe demek ki ne olacakmış? Ayırmadan. Ya bu büyük günaha tövbe edeyim de şu küçük günaha sonra ederim. Aslında bu küçük günah dediğin şeyi, sen aslında şeyi görmüyorsun, ağır bir şey görmüyorsun. Aslında o çok boş bir şey. Sana ahiretine hiçbir faydası yok ama ne yapıyorsun? Ya yani ne olacak ki bundan canım, deyi veriyorsun. O ne olacak ki bundan canım var ya, o küçümseme hali, seni tövbeyi ne yapıyor? Erfel etmene sebep oluyor. Ve nedense biz de genelde büyük günahlara karşı böyle amana yaklaşmayalım, işte zina etmeyelim, içki içmeyelim, kumar oynamayalım, bilmem ne, şirk koşmayalım falan. Ama çok boş şeyler yapıyoruz. O boş şeyleri sen niye hesaba koymuyorsun? allah Teala demiyor mu? O müminler ki boş şeylerden yüz çevirmişler. Haydi buyur. Allah'ın sevdiği o namzet kullar yani allah Teala'nın böyle övünerek bahsettiği yani insanlara övünerek onure ettiği kullar kimmiş? Boş şeylerden yüz çevirmişler. Hadi buyur. Bunu becerebiliyorsan becer bakalım. Evet. Tövbe demedi, terk dedi ve isabet ettiriyor. Yani bu şekilde söyleyen alimler isabet etmiştir diyor. Zira Allahu Teala ibadı tevbeye davet ettiği he. Şimdi bak, bundan sonraki cümleler çok önemli arkadaşlar. Bak bundan sonraki cümleler çok önemli. Herkes kulağını dört açsın. hatta 8 açsın. İbadı yani kullarını tövbeye davet ettiği Allahu Teala'nın diyor kullarını tevbeye davet etmesinin sebebi Makamı mahbubiyete İsa içindir. Niçinmiş? Makamı mahbubiyet. Yani Allahu Teala'nın sevdiği kulların arasına girmen için sen Allahu Teala tövbeye davet ediyor. Çünkü Allahu Teala ne diyor ayeti kerimede? İnne'llâhe <Sessizlik> yuhibbu't-tâbîn. Allah muhakkak ne yapar? Tövbe edenleri sever. Şimdi Allah sevdiğini cehenneme atar mı? Allah sevdiğine bu dünyada rezillik ve verir mi? Bak bela sıkıntı demiyorum, bela sıkıntı verse de mertebesini arttırmak içindir. Seni hangi makama çekiyor? Sevgili. sevgili makamına çekiyor. Yani ben tövbe edenleri severim diyor Allah. Sevgili makamına çekiyor seni, oraya davet ediyor. Tövbe et, gel benim sevgililerimden ol. Yani sevgili kullarımdan ol. <gülüyor> Çünkü Allah tövbe edenleri sever. O yüzden demek ki Allahu Teala niçin tövbe etmemizi istiyormuş? Sevdiği kulların arasına girmemizi istiyor. İnsan ise, insan ise, hatta min mahbub ve min mahdub olmak olmaz. Allah Allah cümleye bak. İnsan diyor, Allah'ın huzuruna diyor, bir tarafı sevilen, bir tarafı da mağdub edilen, yani gazap edilen olarak nasıl çıkacak diyor, olmaz öyle bir şey diyor. Şimdi ben bayrama diyorum ki, bayram şu vücudumun yarısıyla seni seviyorum ama vücudumun yarısıyla da sana isyan ediyorum desem, böyle çıksan bayramın karşısına. Bayram beni kabul eder mi? Sen önce git o benden nefret eden tarafını da bir düzelt. Beni komplese, Ondan sonra karşıma gelirler. Bak. Zira. Hakka minveçhin. Yani Allah'a diyor. Bir tarafın sevgili olarak. Bir tarafında sevgili olmayarak. Yani gazaplı bir şekilde gitmek olmaz diyor. İkisi bunlar birbirine nedir? Zıt şeyler. Bir taraftan ya Rabbi ben seni seviyorum ama bir taraftan zina ediyorsun. <gülüyor> ya Rabbi ben seni seviyorum. Bu marangü. ben seni seviyorum. Şirk işliyorsun. Olur mu? Olmaz. Yani sevgiye zıt <gülüyor> muhalif şeyler yapamazsın. Sevgi bunu gerektirir. Evet. Zira biri kur ve biri burk iktisaylar. Çünkü sevgi seni Allah'a yaklaştırır ama günah ne yapar? Seni Allah'tan uzaklaştırır. Biri seni yakınlaştırırken öbürü seni uzaklaştırıyorsa senin, senin Allah'a tam manasıyla yaklaşman mümkün mü? Mümkün değil. Yani bir ileri gidiyorsun, bir geri gidiyorsun diyelim ki bak. Hadi iki de demiyorum bak, bir ileri, iki geri demiyorum. Bir ileri gidiyorsun, bir geri geliyorsun. Bir ileri gidiyorsun, bir geri. Ne olur? Yerinde sayarsın. İki günü eşit olan zarardadır. İki günü eşit olan zarardadır diyor Peygamber Efendimiz. Yani sen bugün eğer gerçek manada Allah'a böyle bir yönelme içerisindeysen, Allah'ın tam böyle senden ne istediğini anlamak zorundasın. O yüzden onun kitabını ve göndermiş olduğu peygamberiyle tam manasıyla hemhal olmak zorundasın. Arkadaş ve dost olmak zorundasın. Bu çok önemli. Evet, demek ki Allah'a bir tarafın yakınlık, bir tarafından da böyle uzaklık olarak gidemez. Sürekli yaklaşmanın peşinde koşacaksın ki ilerlemiş olasın. Yani iki adım ilerliyorsan En fazla bir adım geri gideceksin Yani iki ileri bir geri iki ileri bir geri diyerek böyle gidebilirsin Ama o geri de ne yapacaksın Temizleyeceksin Hep ileri Allah'ın izniyle Hep ileri gitmek zorundasın Kurp ile bu yani yakınlık ile uzaklık Bir yerde müçtevi olmaz Bir yerde bir araya gelmez Ateşle suyu bir araya koy olur Olmaz Ya ateş suyu söndürür Ya da özür dilerim Ya su ateşi söndürür ya da ateş suyu, <gülüyor> bu buharlaştırır. Yani ölümle hayat bir arada olmaz. İnsan ya hayattadır ya da ölmüştür ya. Yani. Şu an biz hayattayız. Ama öldük mü? Yani dünya için söylüyorum, ayette tekrar, Allah yani ruhlar ölmüyor zaten. He. Demek ki arkadaşlar, iki zıt bir arada müştemi olmaz. İşte diyor, şimdi asıl meseleye geldik. İşte diyor, pes. Pes kelimesi geldi mi arkadaşlar biliyorsunuz ki Bundan önce anlatmış olduğum meseleden şu sonuç çıkar Manası budur Pes İnsanın latife-i insaniyesinden Hakka teveccüh maklup olduğu gibi Cemil eczasından dahi makluptur Hiçbir şey anlamadınız Açıklayacağız İnsanın diyor insanın Latife-i insaniyesinden Şimdi latife-i insaniye nedir? Şimdi arkadaşlar, insanın bir dış organları vardır, bir de iç organları vardır. Dış organları nedir? Göz, burun, kulak, el, ayak, böbrek, dalak, bu gibi şeyler. Peki iç organları nedir? Manevi olarak. Akıl, ruh, kalp, gönül. Ee, daha da ileri gidersek, fuat, Kur'an-ı Kerim'de öyle demek yani, gönül, fuat. Mesela selam lüb, Allah-u öz, öz dediğimiz o manevi öz, manevi bir özellik var insanın içerisinde. İşte bunlara... Manevi organlar dediğimiz latife denilir bunlara. latife insani, Arapçası budur. Anlaşıldı mı? İki çeşit organ var insanda. Bir dış organlar, bir de iç organlar. Anlaşıldı mı burası? Şimdi latife insaneden insani eden hakka teneccüh matlup olduğu gibi nasıl ki diyor bu dış organlarınla Allah'a yöneliyorsa tövbe ettin mi? Ya Rabbi ben elimle şöyle bir günah işlemiştim, tövbe ettim. Ya Rabbi ben dilimle kötü söz söyledim, şu dilimle söylediğime tövbe ettim. Ya Rabbi ben gözümle harama baktım, bu gözümden ben tövbe ettim ya Rabbi. Ya da ayaklarımla falan günah yere gittim, bundan tövbe ettim ben ya Rabbi. Yani şu organlarımdan, yapmış olduğum bütün günahlarından tövbe ettim. Tamam diyor. Bunu yapacaksın. Ama yeterli mi? Değil. Bir de aklına, kalbine, gönlüne, o özlediğimiz o lüt kısmına, yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, ey akıl sahipleri, öz sahipleri diyor ya, ancak onlar anlar diyor ya Kur'an-ı Kerim'i, oraya da ne yapacaksın? Oraya da tövbe ettireceksin diyor. Yani aklına da tövbe ettireceksin. Kalbine de tövbe ettireceksin. Yani bu akıl daha önce Allah'ın bu yaratmış olduğu kainatı neden düşünmedi? Allah'ın emirlerini neden düşünmedi? Allah'ın göndermiş olduğu kitapların üzerinde neden tefekkür etmedi diye bu affa ne Tövbe ettireceksin. Yani aklını hak yolda değil de batıl yolda çalıştırdığın için tövbe edeceksin. Bu kalbe Allah'ın sevgisinden başka sevgiler koyduğun için tövbe edeceksin. Allah'tan başkasına aşklar beslediğin için tövbe edeceksin. Her şey yanlış anlaşılmasın. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye soruyor diyor ki ya Ali Allah'ı sever misin sever diyor. Beni sever misin diyor, severim ya Resulullah diyor. Fatma'yı sever misin diyor. Fatma Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Ali onunla evli. Severim diyor. Hasan Hüseyin'i sever misin? O da çocukları sever misin? Severim diyor. Sen bir kalpte bu kadar sevgiyi nasıl barındırıyorsun? Diyor. Cevap istiyor. Cevap veremiyor. E, tabii çekiyor, şeye, eve varıyor. Hazreti Fatıma bakıyor Hazreti Ali'ye. Hayırdır diyor yani yüzün böyle biraz şey olmuş. Ya diyor e, babanız diyor yani. Diyor. Bir soru sordu cevap veremedim Nedir diyor soru. Soru böyle diyor. Basit bu ne var ki bununla? Nasıl basit? Ben, ben cevap veremedim. Demek ki Hazreti Ali'den daha çok o konuda Hazreti Fatıma biliyor. Nedir cevabı diyor? Diyor ki Allah'ı ve Resulünü sevmek imandandır diyor. Eşini sevmek şefkattendir. çocuklarını sevmek şefkattendir diyor. Hazreti Ali mahsur diyor. Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Ya Resulullah buldum diyor. Neyi buldun diyor. Sorduğunuz sorunun cevabını buldum. Söyle bakayım diyor. Diyor ki Allah'ı ve seni sevmek imandandır. Ya, öyle değil mi? Çünkü biz Allah'ı imandan dolayı seviyoruz. Peygamber Efendimiz'i niye seviyoruz? Allah onu seçmiş diye seviyoruz. Eşimizi niye seviyoruz? Beğeniyoruz. Yani şehvetimiz onlara teskin ediyoruz. Güzelliği var. Allah onu güzel yaratmış. O yüzden seviyoruz. Çocuklarımızı niye severiz? Korumasız. Yani çocuk daha doğuyor, korumasız. Aman ha sakınıyorsun, şefkat ediyorsun ona. O da şefkat değil, merhametten yine. Yani. Hepsinin yeri ayrı ama en üstteki mi koyacaksın? Allah'a koyacaksın. En üstte Allah'a koyacaksın. Evet işte diyor Allahu Teala senden diyor dışarıdaki organlarla yapmış olduğun günahlardan dolayı tövbe istediği gibi içerideki o gataifler dediğimiz akıl, kalp, gönül onlardan da diyor tövbe istiyor. İşte bu iki birleşirse gerçek manada tövbe olur. Evet yani kuva ve azası dahil kuva Dış, yani güç dedikleri organlar. Özür dilerim, huva iç, manevi detaylıklar. Aza dediği şu azalar yani, organlarla yapılan dahi مَا i لَحْتَ مُسْتَعْمَلِ Olmak lazımdır. Yani, مَا i لَحْتَ Hangi şey için yaratılmışsa, o şey için kullanacak. Sende hangi organ varsa, Allah sana hangi organı vermiş? Komple bütün vücudu vermiş mi? Vermiş. Ruh da vermiş mi sana? Vermiş. O zaman diyor bunları ne yapacaksın? Yaratıldığı şey için kullanacaksın. Şimdi sen tutup da mesela kalemi kalem ne için yapılmıştır? Yazmış. Biraz yazmak için yapılmıştır. Ama sen tutup da kalemi anahtar diye deliğe sokarsan ya da çekiş niyetine böyle tarlayı kazmaya kalkarsan bu kalemi ne yapmış olursun? Fazla dayanmaz. Kırılır. Doğru mu? Yani bunu zayi etmiş olursun, yok etmiş olursun. Allah-u Teala'nın sana, sana vermiş olduğu bu bedeni ruhu Diyor ki Teala, ben cinleri ve insanları da niçin yarattım? Bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsan ise neyden müteşekkil, yani neyden meydana gelmiş? Hem ceset hem de ruhtan meydana gelmiş. Dolayısıyla cesedinin de ruhunu da Allah'a ne yapacak? İbadette boşturacak Yani elini helala götürecek, gözünü helala baktıracak, kulağını helal dinletecek, ayaklarını helala götürecek. Bu işler böyle arkadaşlar. Evet. Ta ki ihtida tam olay. İşte o zaman hidayet tam olur diyor. İhtidar tam olur, diyor. Evet, ve her cüz'ün haline göre Hakk'a takarrubu, gusüle gelir. Subhanallah. İşte diyor, her cüz. Şimdi örnek görüyorum. sen bedenine çok amel yaptırdın. Çok namaz kılıyorsun. Hatta o kadar secde ediyorsun ki, alnında böyle secde izi çıkıyor. Çok güzel bir şey. Şimdi senin bedenin Allah'a ne yaptı? yaklaştı Ama kalbin başka tarafta. Aklın başka tarafta. Onlar ne oluyor? Onlar uzakta kalıyor. Olmaz. Hepsi bir bütün olacak. Yani aklın, kalbin, ruhun, bedenin hepsi Allah'a yaklaşmak için ibadet edecek. Yani sadece maden Allah namaz öğretmiş, ibadetimi yapayım. Oruç yapar ibadetimi yapayım. Sadece bedensel ibadetler değil. Manevi olarak da kalbe gereken olan ne varsa onları da yapmak zorunluyuz. Evet. Zira bedenin hatta takarrubu taatle. Buraya dikkat. Neymiş arkadaşlar? Bedenin Allah'a yaklaşması neyle oluyormuş? İbadet. İbadetle. Beş vakit namazını kılacaksın. Ramazan ayı gelince orucunu tutacaksın, günahlardan el etek çekeceksin yani mümkün mertebe, dilin mümkün mertebe yanlış söylemeyecek, yalan söylemeyecek, hep doğruyu konuşmak ee, peşinde koşacaksın, gözüne harama baktırmayacaksın, kulağını haramdan çekeceksin, elin haram gitmeyecek, ayağın harama gitmeyecek, bacak aran harama gitmeyecek. Cık. Helal neyse onların peşinden koşacaksın. İşte bedenin ibadeti bu. Bunu yaptık mı? Yaptık. İşte diyor bedeni, bedenin Allah'a yaklaşması, ibadetle ve ruhun Allah'a yaklaşması müşahede edilir. Neymiş? Müşahede. Müşahede nedir? Göz evet, özel. yani manevi olarak, manevi olarak, kalp gözünün açılması olarak böyle basit bir tanım yapabiliriz. Yani manevi olarak Allah-u Teala'yı, hani Allah Resulü diyor ya, Cebrail aleyhisselam geliyor diyor ki, Ya Resulullah diyor, iman nedir diyor, tarif ediyor, İslam nedir diyor, tarif ediyor, en son bir şey daha soruyor, ihsan nedir diyor, Allah'ı görür gibi ibadet etmektir diyor. İşte Allah'ı görür gibi ibadet etme, ihsan makamı, bir yerde müşahede makamı. Yani sürekli allah Teala'nın seni gördüğünü bilmek değil de hissetmek, yaşamak, zevk etmek. Yani hepimiz Allah bizi görüyor diyoruz, doğru mu? Ama Allah bizi gördüğü halde günah işleyebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Yani bu nedir? Aslında bildiğinle yaptığın çelişiyor. Bildiğinle yaptığın çelişiyor. O yüzden arkadaşlar, Allah'ın seni gördüğünü zevk etmek yani Sürekli böyle birisinin gözü senin üzerindeymiş gibi, bunu sürekli böyle yaşıyorsan eğer O zaman zaten tam elini uzatacaksın. Kardeşim Allah görüyor ya Bana ne bunlardan dersin, çeker gidersin yani Annemden, babamdan bana ne? el alemden bana ne mahallenin beni ne eleştirmiş bana ne dersin yani. Çünkü Allah Teala ne diyor? O müminler ki diyor, kınayanların kınamasından korkmazlar diyor. Allah'ın sevdiği kullar Allah yolunda giderken illaki birileri sizi kınayacak. Lan senden mi gidiyorsun canım ya? Senden mi namaz kılacaksın? Senden mi oruç İyi ne kadar ayıb bilmem ne falan ne olacak? Hep seni eleştirecekler. Hepimiz öyle olduk. Hepimiz eleştirdim el ya yani olmadım. Hepimiz ayıplamadılar. Niye he ne kardeşim? Bu hayatın sonunda ölüm var mı? Var. Ölümden sonra diriliş var mı? Var. Dirilişten sonra ben annemin, babamın huzuruna mı çıkacağım, Allah'ın huzuruna mı çıkacağım? Kime hesap vereceğim? Ben eninde sonunda kime hesap vereceksem onun istediği şekilde yaşayacağım. Yani mesela bu. İşte tövbe bir nevi de budur. Hani öyle diyor ya zaten bir tanesi. Allah'ın diyor seni görmek istediği yerde olmandır diyor. Allah'ın seni görmek istediği yerde olmandır Allah seni nerede görmek istiyor? Orada olacaksın. Allah'ın seni görmek istemediği yerde olmayacaksın. Evet, işte zira bedenin hakka takarrubu ibadetle ve ruhun müşahede eledir. sebepten ki, şu yüzdendir diyor, ruh alemi emir ve makamı ıtlaktan ve ceset alemi halk ve makamı takyettendir. Şimdi açacağım arkadaşlar, ruh neredendir? Alemi, alemi emir. Nedir alemi emir? Şimdi, İki çeşit alem var. Bir alemi e, ceset dediğimiz, yani alemi mülk dediğimiz daha doğrusu. Şu gözle gördüğümüz bütün alem nedir arkadaşlar? Alemi mülk. Biz buna alemi mülk diyoruz. Gözle gördüğümüz bütün alem, alemi mülktür. Gözle görmediğimiz işte melekler, ruhlar, yani diğer şey alemi emirdir. Yani emir alemi denir. O bir tarafa. Anlaşıldı mı? İşte de ki ruh Rabbimin emrindendir. Yani ruh Rabbimin emir alemindendir. Öbür alemden gelmiştir ruh, bu cesede ne yapılmış, verilmiş, tamam? İşte ruh oradandır diyor, makam-ı ıtlaktan. Yani makam-ı ıtlak, mutlak makam, dolayısıyla onu bir şeyle kayıtlayamaz Yani ruhu bir şeyle sınırlandıramazsın, kayıtlayamazsın. Fakat ceset alemi halk, yani ceset şu bedenimiz, halk alemindendir, yaratılmış alemdendir ve makamı takyiddendir, yani takit içerisine alınmış, sınır içerisine alınmıştır. Şimdi ben sana, boyun kaç Faruk abi? 170. Bak ne yaptı? Sınır koydu. Doğru mu? Ruhunun boyu kaç desen? Bilmiyoruz ki nasıl bir şey olduğunu yani. Evet, ruhu var bizde ama nasıl bir şey? Boyu eli var mı acaba? Bilemiyoruz. Bak sınır koyamıyorsun. Sınır olarak koyabildiğin her şey arkadaşım, yaratılmıştır. Dolayısıyla bu nedir? Mülk alemindendir. Tamam Ama ruh öyle değil işte. Allah Teala ne diyor? Nefhaftu min ruhihi. Ben ona ruhumdan üfledim. Şimdi Allah Teala'nın bizzat üflediği bir şey. Bu nasıl bir şey bilemiyoruz. Ruh öyle bir şey ya. Yani. İşte o yüzden müşahade, yani Allah Teala'yı manevi olarak onun nurunu görebilme cesede değil kime şeydir? Ruhadır. Cesede değil, ruha nasiptir. O yüzden arkadaşlar buraya dikkat edelim. Evet, bu alem ise alemi hakka duhul edemez. Şimdi diyor ki bu alemi diyor, öbür aleme geçirmeye çalış, girebilir mi? Girmez ki. Çünkü ikisi birbirine nedir? Zıt. Olmaz yani. Sen suyu ateşin içine sokmaya çalış bakalım, olur mu? Olmaz. Ateşi suyun içine sokmaya çalış, olmaz. Birbirine zıt. O yüzden arkadaşlar, bunlar birbirine ee, şey olmaz. Ben hakkı basar ile gördüm diyemez. Yani ben hakkı gözüm ile gördüm. Hiç kimse bunu diyemez. Bakın Hazreti Musa Aleyhisselam Ya Rabbi Erini Muzur İleyke diyor. Ya Rabbi bana kendini göster sana bakayım diyor. Yani gözüyle görmek istiyor. allah Teala ne diyor? Lenpera. Beni göremezsin. Diyor. Yani şu cesetle, şu gözle beni ne yapamazsın? Göremezsin. Diyor. Bir peygamber bile bu gözle göremiyorsa bizler zaten ne yapamayız? Hiç göremeyiz. Yani Kur'an'daki o ifadeler aslında bu bedenin Allah'ı Allah'ı görmeye müsait yaratılmadığını. Yani bu ibadet Allah'ı görmek yani bu beden Allah'ı görmek için değil Allah'a ibadet, ibadet et. etmek için yaratılmış. Ama sen ibadet ede ede ede ede ede, ede, ede Allahu Teala'nın sevdiği kulları zümresine dahil olursan, o makama girersen işte o zaman o hani ayette var ya o gün yüzler tahrur tazedir diyor Rablerine bakarlar diyor. Yani nerede? Cennetten Allah'a ne yapacağız inşallah? Bakacağız yani. İnşallah okullardan oluruz. İnşallah. Evet, işte bu yüzden arkadaşlar, bu göz Allah-u Teala'nın, bu, yani bu göz allah Teala'yı görmek için değildir. Hatta burada da şey diyor, onun asarı asarı ve mezahirlerini görmek için. Yani Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu eserleri ve Allahu Teala'nın isimlerinin, sıfatlarının, kudretinin bu kainatta, neler neler yaptığını görmek için yaratılmıştır bu görüntüsü. Yani esere bakacaksın, ne yapacaksın? Müessiri göreceksin. Yani yapılan sanata bakacaksın, sanatkarı göreceksin. Mesela bu kamera. Ne Kamera. Bu bir sanat eseri, yani bir eser. Peki bunu yapan kim? Samsung mu? Evet. evet. evet. Demek ki, ben bu kameraya baktığımda neyi görmem lazım? Samsung firmasını görmem lazım, doğru mu? Çünkü bu Samsung firmasının eseri. Bu kainat kimin eseri? Allah'a neser. Yani maddeyin Allah. Allah yapısı. Allah bu kainata ne yapmış? Mührünü vurmuş. Çünkü bir düzen var, bir sistem var. Kimse güneşe hükmedebilir mi ya? Senin bütün dünyadaki teknolojini bir araya getir, gücünü topla, güneşe zerre miktar şey yapamazsın, hükmedemez. Ama Allah her gün ona bir sistem koymuş, doğuyor, batıyor. Dünya da öyle ya. Yani. Döndükçe dönüyor. Kainat. Yani mükemmel bir sistem içerisinde devam ediyor. İşte arkadaşlar aklımızı, gözümüzü neye çalıştıracağız? Allah'ın eserlerini, Allah'ın eserlerine bakacağız. Allah'ın kudretini anlamaya çalışacağız. Evet, işte göz ve akıl bunun için. Elhasıl işin özeti tövbeyi mutlakay sahihada tövbe mutlakay sahihat. Yani gerçek manada mutlak bir tövbedir. Mutlak tövbeden kastımızı demin ifade ettim. Sadece bedeniyle değil, ruhuyla, canıyla tövbe edecek. Gerçek manada her şeyi tövbe eden kişide diyor, hicab his ve kuva açılır. Yani his ve manevi perdeler ne yapılır? Açılır. <gülüyor> Hazreti bir sözü var. Perde kalksa yakınım artmaz diyor. Perde kalksa yakınım artmaz. Niye? Çünkü açılacak her şey açılmış yani. Bütün perdeleri geçmiş. Biz o, bir sürü perde yani biz daha şu bedenden geçemedik yani. Kendi arzu ve isteklerimizi bir kenara bırakıp da Allah'ın tam manasıyla yönelememişiz ki. Biz daha kendimize de yani kendi kendimize engeliz biz ya. Yani bizim önümüzdeki en büyük engel biziz aslında. Kendi düşüncelerimiz, kuruntularımız, hayallerimiz böyle şey yapmışız, kendimize engel yapmışız yani. Ya dışarıdaki engelleri inan çok kolay aşıyoruz. Çok kolay aşıyoruz vallahi billah. Ama kendi nefsimize bir takılıyoruz. Bir türlü kafamıyoruz Hem hani dışarıdaki alanlar, sen niye böyle, sana ne lan dersin? E tamam doğru söylüyorum, sana ne de. Hele ki ona gücün yetiyorsa eğer, zaten sana bir soru, sana ne? Ben bu yolda gidiyorum, sana ne? Dediğin anda, tamam abi falan bir şey demedik der. Ama içerideki nefsini, o şey ne yapamıyorsun? Göremiyorsun ki. Ya oğlum sen manyak mısın? Niye bu yolda gidiyorsun? Falan böyle sana arttan, arttan şey verir He ya, gitmezsen mi acaba? Yapmazsam mı acaba? Daha sonra mı yapsam acaba? Şu an şartlar uygun değil. Bilmem ne falan filan böyle sağdan soldan yukarıdan aşağıdan, her taraftan yanaşın. Hani ayette diyor ya. Ya Rabbi bana izin ver diyor. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yanaşacağım diyor. Çoğunu da şükreden bulamayacaksın diyor. Tamam diyor. Sen mühlet verilenlerdensin. Ve gerçekten de öyle. Şeytan işini çok iyi yapıyor arkadaşlar. Ama şeytanı merdiven yapıp da çok üst makamlara çıkan insanlar da var. Yani şeytanın ayağın altında kalmak da var. Şeytanın kafasının üstüne basıp çıkmak da var. Yani Şeytan da nihayetinde içinde Allahu Teala'nın izin vermiş olduğu bir mahrum. Ama iyi şey yapmak lazım. İyi anlamak lazım onun fonksiyonu. Evet, elhasıl mutlak, yani mutlak tövbe de hicab-ı his ve kova açılır. Yani manevi perdeler açılır ve ahkamı zeval bulup sır-ı ruhani zuhura gelir. İşte o zaman diyor, o ruhun diyor, ruhun zevk alma olayı var ya, o zaman meydana geldi işte diyor. Ben de bir şey söyledim. Allah'ın seni gördüğünü bilmek farklı bir şey. Allah'ın seni gördüğünü zevk etmek, onu yaşamak farklı bir şey. Yani tabiri caizse. Ee, hemen hemen hepimiz zevliyiz. Yani ilişkinin ne olduğunu bilmek farklı bir şey. İlişkiye girmek çok farklı. İlişkiyi bilmek adama zevk vermez. Ama ilişkiye girmek adama zevk edir. Doğru mu? Bu da böyle bir şey. Yani Allahu Teala'nın sıfatlarıyla, isimleriyle ilgili şeyleri bilmek farklı bir şey. O isimlerin senin üzerindeki etkisini hissetmek, zevk etmek farklı bir şey. İşte o hissi yaşamak, o zevki alabilmek için o manevi zulümat perdelerini yani o karanlık perdelerini ne yapacaksın? Geçmen lazım. Bu cehetten Taip makamı mahbubiyete erişir. İşte bu cihetten diyor Taip, yani bu cehetten işte bu yönde ruhuyla, bedeniyle, her şeyle, canıyla tövbe edip de diyor. Tövbesinde kayım olan kişi, tövbesine devam eden kişi makamı mahbubiyete erişir. Allah'ın sevdiği kulların makamına ne yapar? Erişir. Evet. Zira hakkın mahbub edindiği onun sureti cesediyesi değildir. Yani Allah'ın diyor sevdiği şey okulun dış bedenin görüntüsü değildir. Allah'ım istemiyor Hatta Allah Resulü Sattı ve ne diyor Peygamber Efendimiz Allah sizin sende, dış yüzünüze ne yapmaz bakmaz kalplerinize bak. Evet dış yüzümüz ne olacak Allah'a ibadet edecek. Yani Bedenimiz ibadetle yorulacak ama kalbimiz de orada olacak. <gülüyor> hani hep şey yapıyoruz ya örnek görüyoruz. İşte Allah'ıgverdir namazıdır yarada. Acaba çek ne oldu gelecek mi ha bayram? Evet hocam. İş yaptık, çek gelecek mi ya olur mu falan ya yani atıl başka yerde böyle istemiyor <gülüyor> Hocam ben böyle yapamıyorum namazı tekmediyim. Hayır yok öyle bir şey. Evet o namaz namazdır ama nedir? Lezzeti yoktur. Sen lezzet alabiliyor mu o namazdan? Alamıyorsun, Mümkün değil. Hatta kendi kendini kınıyorsun. Lan bu nasıl iş? Namaz kılıyorum ama aklım başka yer. Şeytan da hemen yaklaşır sana. Sen aklın temizlenene kadar namaz kılma. Hop, he ya doğru falan. Ne yapar? Seni kaydırmaya çalış. Aklımda böyle şeyler gelse de namaza duracağız. Namazını kılacaksın, kılacaksın. Bakarsın ki daha sonra o vesveseler gidiyor. Ve bir kere yenedim mi? Hep seni oradan yakalar. Çok felaket. Seni bir yerden yakaladı mı hep oradan girer. Ama üstün üstüne, üstüne gittim mi daha oradan giriyor. <gülüyor> Şeytan öyledir. Hep değiştirmeler yapar. Evet, zira Hakk'ın mahbub edildiği onun sureti cesediyesi değildir. Aşkı mecazide ve sureti talanide olduğu gibi belki mertebe-i cesepte makbul olan ameli salih ile tevcüftür ki musul-i mertebe-i rızadır ki makamlı sıfattır. Şimdi diyor ki Allah Teala diyor senin cesedine şey değil. Senin cesedini İlgilenmiyor senin cesedin allah Teala. O cesedin içerisine yerleşmiş olduğu o manevi ledaifler var ya, o kalp var ya o kalp. O kalple ilgileniyor. O kalpte kim var? Ne var? O akılda neler var? Kim var? İşte onunla ilgileniyor Allah. Allah-u bakın. E, ayetin bir tanesinde işte diyor ki şunlar şunlar diyor. E, şey olacaktır, azaba girecekler ama kalbi selim müstesna diyor. Ne diyor? kalbi selim. Ne demek kalbi selim? Yani kalp selamete ulaşmış. Kalp Allah'ın dışındaki her şeye restini çekmiş. Kardeşim benim kalbimde Allah var Allah dediği olur. Onun haricinde hiçbir şey olmaz demiş. O şekilde kalbini sabit tutmuş. Ve Allah Resulü ve Vesselam'a bir hadis-i dikkat edin diyor. Bedende bir et parçası vardır. Eğer o ıslah olursa bütün beden ıslah olur. O fesat olursa bütün beden fesat olur. Yani o düzelirse bütün beden düzelir. O bozulursa bütün beden Bozulur. Dikkat edin, o kalptir diyor. Ya kalp öyle bir şey, çok önemli. Onu düzeltmek lazım. Evet. Burada bitirelim. Ee, şimdi bakın, tövbe dedik ya, üç aylara gireceğiz. Şimdi Allahu Teala arkadaşlar gerçek manada bu üç aylara giriyoruz ya, gerçek manada tövbe eden kullarından elirsiniz. Yani çünkü buna ihtiyacımız var. Özellikle bu yani manevi dinamiklerin çok çok arttığı ve maneviyatın yüksek olduğu bu üç ayda özellikle mümkün mertebe oruçlarımızı böyle bir şey yapmaya çalışalım, biraz arttıralım. Biliyorsunuz Allah Resulü üç aylarda eee oruç tutardı. Şaban'da mesela Recep Şaban'da daha çok şey yapardı. Zaten Ramazan mecbur yani. Onda şeyimiz yok, kaçışımız, göçüşümüz yok. Farz. Onu tutacağız. Ama Recep ve Şaban'da mümkün mertebe, yani en azından arkadaşlar, başında, ortasında, sonunda, en azından. Yani birinde, 15'inde otuzunda yapabiliyorsa en azı, bu en azı. Başında, ortasında, sonunda tuttuğun anda bütün ayı tutmuş gibi ne yapıyor? allah Teala, <gülüyor> sağ veriyor yani. Allah veriyor, bol veriyor. Çok lütufkar, çok merhametkar, bağışı bol. Yeter ki sen böyle bir adım at yani. Sen bir adım at. allah Teala sana fazlasıyla verecek, merak etme Hatta Ramazan ay'da ne yapmış olur? Ramazan ayına biraz hazırlık da yapmış oluruz. Yani e, bu iki ay içerisinde tutacağımız böyle nafile oruçlarla da Ramazan ayına böyle biraz da hazırlık yapmış oluruz. En azından Ramazan özellikle sıcağı biraz denk gelecek. Şimdi de e, vücudu idmana, yani idmanlı olmuş olur, hazırlıklı olmuş olur. Evet, ee, kadar yetsin. Bu başka zaman inşallah. Evet. Allah hakkıyla tövbe eden kullarından ve tövbesinde sabit, sadık olan kullarından eylesin. Olay. Bu üç ayları hakkıyla idrak edip gerçek manada gerekli olan hangi ibadetler yapmaya hepimize nasıl tövbe etsever eylesin. Ve zahine